Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Yiğit Can Demirkan'la birlikteyiz ve konuklarımız Özcan Özen ve Haldun Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> bugün e, h o kitabı konuşacağız. E, ben e, sordum konuklarımıza ne diyeyim h o mu diyeyim yoksa H2O mu diyeyim hangisi doğrudur diye kendileri de h ki onun doğru olduğunu söylediler. Evet neden aşık ki o yani iki tane sebebi var. Ben e, yayına bir kuralım kurmaya karar verdiğimizde Özcan'la ilk e, konuşmalarımızda ismi ne olsun dediğimizde ya, e, benim ismim Haldun, onunki Özcan Özen ve iki o çok uyuyor. Biraz da biz uzun yıllar bizim için e, kitapla e, hayat ilişkisi, hı hı. E, suyla hayat ilişkisi gibi ...di, denk geldi... ...uyuyor dedik... <gülüyor> ...o tabii kimya olarak H2 oldu... <gülüyor> ...evet... evet e, ...peki... E, e, ...neden böyle bir yayın evi kurma... ...ihtiyacı duydunuz... ...valla bu... E, ...herhalde şey için... Yani ...sonuçta kitap da bir meta... ...yani... E, ...onun dışında bir anlam taşıdığı için... E, ...genekle bu sorulduğunu... ...varsayıyoruz... E, ...kitaptan beklenen diğer şey için aslında yani sadece bir şey satmak, ondan para kazanmaktan değil de daha e, farklı işler yapmak e, için hani biz de bir farklılık tanımladık kendimize göre. E, özellikle sosyal bilim alanında e, başka şeyler söyleyen e, kişilerin kitaplarını yayınlamak istedik. Sağlık alanında öyle keza... E, Şimdi sinemada da yapmaya çalışıyoruz. Ve bir yandan da... ...edebiyat alanında da... ...yeni seslere... Yer, ...yer vermek istiyoruz. Ama bu da biraz zor bir şey oluyor. Kolay olmuyor. Hı hı. E, yenileri bulup çıkarmak. E, çünkü bir piyasanın içindesiniz. E, sizden önce bunu yapanlar var. Daha güçlü olanlar var. İnsanlar onları tercih edebiliyor. Vesaire böyle şeyler var ama asıl hedefimiz e, bu tür biraz yenilik. Peki bir e, sizin e, kurgu kitaplarda e, biraz farklı bir yayıncılık yapıyorsunuz aslında. E, unutulmaya yüz tutmuş yazarlarla da bir derdiniz var sanırım yayın evi olarak. ...değil mi? Evet. Ya da görüldüğü kadarıyla. Ee, yani kimleri yayınladınız böyle? Hangi eserlerini yayınladınız? Ve tabii asıl bu nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Valla işte bu biraz... E, ...neden kurmamızın diğer şeyi... ...hani ortalıkta kalan bunlar. Evet. <gülüyor> yani bir parçada. Ama bunları bizden başka da kimse görmüyor pek. Görme, görmüyorlar. Yani e, bazı kitapları yayınlıyoruz... 50 küsur yıldır bir daha basılmamış... Evet. ...mesela Tektaş onun ...Ölümden Hayata diye bir iki kitabı... 23 yaşında yaşındayken yazmış... ...bir daha da yayınlanmamış... ...kendi de çok yayınlan, yayıncı olduğu halde... Hı hı. ...bu heveste olmamış... ...onun peşine düştük, öyle bastık... ...İrfan Yalçın... Evet. ...İrfan Yalçın mesela... ...bambaşka yerlerde olması gereken bir yazarımız... ...ama hatırlanmıyor... Evet hiç hatırlanmıyor. Ee, biz Maalesef. onu hatırlatmaya çalışıyoruz işte çalıştık da oluyor artık evet. ee, etkisini görüyoruz. İlhan Tarus, İlhan Tarus, hmm. e, onun da bütün eserlerini basacağız. Biraz e, işte bu önümüzdeki ekim ayında üç kitabını birden çıkacağız. Hı hı. Hangi eserlerini basıyorsunuz İlhan Tarus'un? E, var olmak, vatan tutkusu. E, Hükümet Meydanı. Hı hı. Üçünü birden bazı. Bunlar konu olarak bir e, Kurtuluş Savaşı üçlemesi gibi bir şey O niyetle yazmamış ama böyle bir Şeyi var e, Niteliği var kitapların öyle Konu itibariyle çok yakın şeyler e, Salim Şengil hı, e, Onu evet. da basacağız hiç e, Duygulu e, Şey Peride Celal ya, evet. Bütün eserlerini e, Ve tefrikalarını da ...yapabilirsek daha önce yayınlanmamış şeyler... ...onları da hedefliyoruz... ...ve daha böyle pek çok... E, ...yazarla... ...daha doğrusu yazarların... ...varisleriyle teması halinde değil... Ya. ...ama onlara ulaşmak da çok zor oluyor... E, ...bilinmiyor, onlar da bilinmiyor... E, ...artık torunlara falan... E, ...kadar iniyoruz... ...bulabilmek için... E, ...ve bunlarla da... ...devam edecek bu seri bu şekilde... E, <gülüyor> ...Mahmut Özay da var... ...bazılarını unutuyorum artık sıraya, <gülüyor> sıraya dizince hepsini bir anda hatırlayamıyorum yani ama... Yani bu, ...bu dizinin e, editörü Özcan tabii... Evet. E, ...ve yıllar içinde yani birkaç yıldır üzerinde çalışıyor... E, ...duyduğu heyecanı ve hani bir yaz bütün kitapları alıyor gidiyor... <gülüyor> <gülüyor> ...genelde yazın onun böyle bir şey dönemi var... E, Çalışma Epey denedim. bir <gülüyor> kitabı yüklenip e, seyirciye gidiyor. E, orada bir hazırlık dönemi geçiriyor. Arada bununla ilgili böyle bir iki tane hoş anımız da var. Güzel. Yani e, teliflerini alırken bana e, tek taşa avunu o zaman çok rahatsızdı ve Amerikan hastanesinde yatıyordu. E, eşiyle bir telif sözleşmesine Hı -hı. oğlum görüştüm ben. Sen gidip şu işi bir sonlandır da. Şey olsun demişti. Yani ben tabii o kadar bir <gülüyor> durumla karşılaşacağımı bilmiyordum. Ortak olarak. <gülüyor> o Sivrice'de çalışıyor. Ben İstanbul'dayım. Gittim ama yani odaya girdim. Ne tektaş ağalının konuşacak hali var yani hani böyle yatıyor. Eşi o da yaşlı o da baş, baş ucunda uyukluyor. Ben odaya girdim ve elimde bir çiçek yani alıp gitmiştim. Çıktım yani rahatsız etmeyeyim diye. Sonra <gülüyor> aradım Özcan'ı. <gülüyor> Abi ben yapamadım diye. <gülüyor> evet. ee, ama bu çok önemli bir şey. Gerçekten maalesef bazı yazarların da sanırım böyle bir talihsizliği oluyor. Abdülakşin Asihisar mesela hmm. uzun yıllardır basılamıyor. Ee, tam da bir varis sorunu yüzünden evet, evet, basılamıyor. Tamam. Ve aslında biz okurlar olarak ve bir edebiyat belleği olarak da çok büyük bir kayıp bu. Nasıl... Yani çözülür bu telif yasasıyla mı çözülür ne olur onu bilemiyorum ama bu çok ciddi bir sorun. Biraz İrfan Yalçın'dan bahsedelim. İrfan Yalçın dediğiniz gibi gerçekten çok uzun yıllar unutulmuş bir yazar. Evet. Ee, ben şeyi çok merak ediyorum tekrar ortaya çıkması nasıl oldu? Yani bir ilgiyle karşılandı mı? Siz yani en azından yayıncı olarak okur nezdinde beklediğiniz ilgiyi ya da edebiyat aleminde diyelim gördünüz mü? Edebiyat aleminde bir şey görmedik. Şimdiye ne kadar <gülüyor> görmemişler. E, bu saatten sonra da görmüyorlar maalesef. E, e, ama okur e, tarafındaysa e, etkisi oluyor. Yani Hı -hı. okur keşfettiğini söylüyor. Öyle e, geri dönüşler oluyor böyle. E, i̇şte fuarda orada burada rastladığımızda insanlara ya da arıyorlar. E, ben çok geç keşfettim diyor. Ay ne kadar güzelmiş. Diğerlerini basacak mısınız? Yani okurdan e, tabii bu... gene hala çok satar değil bunlar. Hı hı. Ama... E, ...bir de bütün eserlerini bastığım için... ve ...en çok da onu bastım şimdiye kadar. E, onun da nedeni var ama... <gülüyor> <gülüyor> ...bir parça... E, ...yetişsin istiyorum. Hepsi Hepsini bir arada e, olsun istiyorum. E, onlar tarafından... ...yani okurlar tarafından... E, ...şey ilgi iyi... Ee, hı hı. ...ama dediğim gibi gene hala çok satar değil... çok kişi hala bunu bilmiyor e ama... İkinci baskı yaptık mı kitaplarda? E, bu bastı. kitaplarda yapmadı... Hı hı. ...yani e, ama şöyle bir şey var... ...şimdi i̇şte bu dizi zaten öyle bir şey ki... ...klasik dizi hani evet. ama kimsenin... ...yapmadığı bir klasik oluyor... ...artı... E, Eski yazarlar diyelim... Yani ...tarihimizde, belleğimizde olan yazarlar... genelde de teliften düştükten sonra... Evet, aynen ...bulunurlar. Da. Sonra da herkes saldırıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Telif, telif düşmesiyle ilgili bir şeyimiz yok. Yani bizim Sebahattin Ali basmadık. Hı hı. Herkes bastı. Ya da Hüseyin Rahmi. E tabii herkes buna hı hı. mirasımız <gülüyor> diye sahip çıkıyor da... E, ...neyse bu biraz... E, <gülüyor> ...miras yedicilik oluyor ama... ...böyle... <gülüyor> Ama şöyle bir yanı var. Ee, İrfan Yalçın bilen bir kişi, aa kitabı basılmış ya da işte bazı kitapları tarihsizliğe uğramış, ee, basılmış, yayın evi batmış, dağıtılamamış bile öyle kitapları var. Ee, onu görüyor, ab ilk defa gördüm deyip alıyor. Sonra seriyi beğeniyor, o seriden başka şeyi alıyor, yeni bir yazarı da öyle öğreniyor. Evet, Yani e, hepsinin bir arada olmasının, yani bu insanların insanları mümkün olduğunca çok yazarı bir araya getirmemizin böyle bir etkisi var. yani Birbirlerini de etkileyecek, tetikleyecek diyelim. Öyle bir şeyi var. Yanı olacak oluyor nitekim. Hı hı. Ama vaktimizin çoğunu şimdiye kadar aslında kitaplarını yayınlamaktan çok bulup çıkarmakla geçirdik. İşte varisleri bulup çıkarmakla onlarla hı hı. harcadık. Kolay da değil. Yani İrfan Yalçın'a ben sizin kitabınızı basmak istiyorum dediğinde onun da ona bir anda ikna olması da kolay olmuyor açıkçası. Hmm. Yani o da ağzı yanmış <gülüyor> yayın evlerinden. Hmm. Öyle bakıyor ama bir süre sonra hani çalışmamız devam ettikçe... ...daha daha şey olduk yani bir yayıncı-yazar ilişkisi oldu. Yani beni etkileyen bir şeydir. Biz ilk defa geçen sene katıldık şeye. Yani, fuara mı? Fuara. Hangisine? Yani. İstanbul. İstanbul. Yani Ve Diyarbakır. Ve Diyarbakır. 7 ee, yıl filan oluyor yayına bir kuruladı. Hani, e, o seri de başlamıştı. Hı hı. Ee, ama İrfan Yalçın herhalde İlk defa bir yazar olarak TÜYAP'ta bir etkinlikte de hani bir e, panel e, konuşmacılar Şey gibi oldu. değil mi? Bir efsane yani evet, aslında. Yani, evet. <gülüyor> ben böyle fotoğrafına bir büyük bir şey yapıp arkaya asmıştık. Sonra e, kitapta hmm, imzaladı. E, etkilendiğim tarafı şu oldu. Bursa'dan mesela e, kaç kişilik? 10-15 kişilik bir grup gelmişti. Sırf İrfan Yalçın. Bir kitap, güzel. kitap kulübüymüş. <gülüyor> Çok İrfan güzel. Yalçın olduğu için gelmişler. Yani o gün o panele geldiler. Kitaplarını Oo. imzalattılar. Gittiler filan. Bu kadar senenin sonunda ondan sonra <gülüyor> Özcan'a dedim. Oğlum iyi ki yapmışız. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> hani değdi mi bu işe girmeye Bence diye değmiş. düşündüğünde. Gayet güzel. Ondan sonra değmiş diyorsun. Doğru. Şimdi beni de mesela en çok heyecanlandıran sizin kitaplarınızda Peride Celal. Ben açıkçası çok sevindim kendim. Hem bir okur olarak hem de bir hoca olarak Peride Celal'in eserlerinin yeniden yayınlanıyor olması çok heyecan verici. Uzun yıllardır yoktu. Bunun da sebepleri var. Biliyorum bir kısmının neden <gülüyor> olamadığını. Evet bu e, Peride Celal e, yani basma serüveniniz ne kadar sürecek nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz çünkü şeyden de bahsettiniz ya hani tefrikaları da basacağız sadece kitaplaşmış eserler değil dolayısıyla biz aslında yıllar sonra Peride Celal'in başka bir yönüyle de başka eserleriyle de okurlar olarak karşılaşıp yeni bir Peride Celal'le de tanışacağız bu da evet. çok önemli bir şey ee, bu bu e... <gülüyor> Bayağı bir kitabı var. Çoğunu da yayınlamamış Afrika diye kalmış. Ee, ama yayınlamış oldukları dair çok fazla aslında. Evet. Yani 23 küsür tane kitap var. Ee, Bunları da bir anda çıkmak e, mümkün değil. Yani bir yayın evi içinde. <gülüyor> ama bir en azından bir takvim oluşturduk. Yani iki yıl içinde yani her ay bir tane gibi düşünüyoruz ama buna ne kadar sadık kalabileceğimiz ee, şey diye onu biraz e, şeyle kullanıyoruz. Ee, bir aksilikler tasarrufunu kullanmak gerekiyor. Ee, ama hedefimiz o, ee, hı hı. başarmaya çalışacağız yani her ay bir kitap. E, iyi. yani bir yazar için değil ama bir de e, bu işin şey yanı var. Okur bunu bekliyor ama <gülüyor> ne kadar okur bekliyor, yani kaç hı. kişi bekliyor o var. E, çünkü dağıtım da bir yandan sonra hep aynı yazarı yayınlayınca. Türkiye ki yeter yani. Başka hmm. biri yok mu? Başka kitabın yok evet. mu? Yani <gülüyor> piyasa, piyasa koşulları da İşte yani. piyasa koşulları geliyor. Yani aslında dediğim en başta dediğim şey. Yani kitap satıyoruz sonuçta. Işte bir, bir şey satıyoruz. Meta ama onun dışında bir niteliği var. Ee, o niteliğiyle e, siz davranıyorsunuz ama piyasa sizi öbür taraftan çekiştiriyor. Ee, yani öyle bir durum da var. Ondan dolayı e, bir zaman tasarrufu koymak... Hı -hı. E, ...mecburiyetinde kalıyoruz... ...yani uymayabiliriz... Hı -hı. ...bazen de çünkü... E, ...bir iki çeviride de öyle şeyimiz oldu... ...yani Hı -hı. zamanını... ...kaçırdık, üç ay fazla uğraştık... Hı -hı. E, ...vesaire o tür şeyler de oldu... E, ...peki kitap kapaklarının tasarımı da çok güzel... ...yayın evinin... ...bence <gülüyor> oldukça... <gülüyor> ...yani e, bu tasarımlarla ilgili... ...destek alıyor musunuz... ...kapaklar... Aa. Sizin eseriniz mi? <gülüyor> Yok, Sevil Tarla yapıyor onları. Ee, bir de şey var. Ee, bazen e, ilginç böyle yazarlar bir şey getiriyor kas, kapak şeyi. Hepsi getiriyor da tabii Hı -hı. hiçbirini biz tercih etmiyoruz. Bazen oluyor. Diyor ki benim ressam arkadaşım var diyor. Ee, biz de bakıyoruz gerçekten e, ona yak yakışıyor. Ee, ...olabiliyor yani o tür şeyler oluyor. Ee, böyle ressamların yaptığı e, şeyler var. E, Esra Sirmen ve şey, Sevinç Altan'ın e, eserleri. Sırf Ankara kitabımız için Sevinç Altan e, oturdu. Ona e, özel bir şey e, yaptı. Biz onu kullandık. Biz sadece işte harflerini koyduk yani Hı -hı, başlığını güzel. koyduk. Kapaklar ee, çok güzel. Bunda da hani bir tarz oluşturmaya çalışıyoruz ama tabii kapak da zaman alan bir şey. O da bir vitrini, hakikaten en ticari yanı olan kısmı orası. Ona özen göstermeye çalışıyoruz. O yüzden ertelediğimiz baskısını ertelediğimiz kitaplarımız hı hı. da oldu. Yani iyi bir kapak bulamadık, yapamadık diye öyle şeylerden dolayı da ertelediğimiz oldu. Evet şimdi kurmacadan konuştuk hep. Ama şey söyleyeyim yani. <gülüyor> buyurun, <gülüyor> biraz tevazı <buyurun>. gösteriyor. <gülüyor> yani bu serinin e, formatı oluşurken evet. edebiyat belliğimiz serisi e, yani onun üzerine epey bir düşünüp kafaya Çünkü bu, bir seri olacaksa o serinin işte tanınması, herkes tarafından algılanması, kafada, kafada kalması Hı -hı. ve Farklılıklarının da olması için bir, bir, bir özel tasarım olması gerekiyor diye. Özcan biraz benden daha uzun süredir yayıncılık sektöründe. Ben biraz okurum daha hala <gülüyor> diyebiliriz. Ama o böyle bir tasarım üzerinde hı hı. düşündü hani şey yaptı ve şu an çıkan şey yani. Gayet yani, yani kafada kalıcı ama yani Güzel kaldı. bir şey oldu O seriden o dizinin kitabı olduğu Algılayabilecek yeni evet. bir şey çıktığında Algılayabilecek bir şey evet. var Öyle Renklerle falan oynadığımız bir şey var ee, Evet biraz şimdi Kurgu dışından bahsedelim isterseniz Kurgu dışında evet. e, aşık O ne tarz kitaplar yayınlıyor Biraz bahsettikçe işte, sosyal bilimlerin Ve sağlığın e, Çok da üzerinde durulmamış Alanlarına değinmekten e, Bahsetmiştiniz yani bizim e, hani edebiyat sevmemiz dışında bir de ortak e, ilgi alanlarımızdan birisi de e, yani siyaset tarih e, sınıf e, mücadeleleri e, biraz bununla ilgili de e, kafa eserlere kafa kafa kafa yorduğumuz konulardır <gülüyor> <gülüyor> e, o alandaki tartışmaları ee, yıllarca izledik e, aynı zamanda ama e, yavaş yavaş buna e, buradaki farklı şeyleri de e, Türk okuruyla Tanıştırma. tanıştırmak e, önemliydi bizim için yani orada biraz e, sınıf işçi sınıfının varlığı bir sınıf e, serisi işçi evet. sınıfının sadece bir siyasal aktör olarak değil belki Kültürel hem aktiviş. kültürel hem e, kendisi için sınıf olmak dışında kendinde sınıf olarak neler yaptığıyla da ilgili e, Bu da akademik şey, bilimsel evet. şey, eserleri yayınlamak e, biraz... Ne var? İşçi sınıfı... E, yani, i̇şçi sınıfı devrim yapmadığı zaman ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> Aslında onu şey yapıyoruz. Yani işçi sınıfı tatilde, işçi sınıfı Hollywood'da. E, o gelecek sinema. Sinema tarihiyle e, işçi sınıfı işçi hareketi e, tarihini buluşturan bir kitap mesela. O tür evet. e, şeyler var. İşte konut sorunu, işçi sınıfı evde. Tatil, mesela evet. tatil kavramı... Yani bir yaşam kültürü yani sonuçta işte... e ya hayatı belirleyen bir sürü şey var yani <gülüyor> 15 günlük tatil meselesi 1936'da Fransa'da çıkıyor 33'te Hitler iktidara gelmiş, faşizm toplama kantları kurmuş. Ama burada başka bir şey bir kazanım hala insanların kullandığı bir kazanım 36'ta almışlar. İş saati düşürülmüş, 40 saatlere indirilmiş. Ve bu dönem oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen öncesinde. Ama bir ülkenin birinde böyleyken öbüründe başka türlü oluyor. Ama bu hak artık herkes kullanıyor. Senin farkında değil tabii. Yani oturup şey ama bunlar e, bunların da bilinmesi gerekiyor. Yani bunların daha Ya yani biz bunları öne çıkarmayı istiyoruz, seviyoruz. Evet. O yüzden buna çabalıyoruz diyeyim. Evet. Evet. Yani... Bir i̇lk mesela bastığımız kitaplardan biridir şey Amerika'nın en iyi saklanan sırrı o da işçi sınıfı tanımıyla alakalı özellikle uğraşan bir kitap yani orta sınıf işçi sınıfı nedir kimdir o %99 şeyi yani o kitapta bizim görüp de işçi sınıfı tanımına farklı bir şey getiren o yüzden de aslında bizim geziye bakışımızı Bizim hı hı. orta sınıfa, beyaz yakalıya e, ve yeni sınıf mücadelelerine e, Bakış. bakışı etkileyen e, yaklaşımlar getiriyordu. 2013'te bastığımız bir şeydi. Sonradan bir sürü tartışılır hı hı. E, konu oldu bununla ilgili. Tabii Refah Devleti ile ilgili, onun yükselişi düşüşüyle ile ilgili bir kitabımız oldu. E, yani... O şeyde de Amerika'nın en iyi saklanan sırrı işçi sınıfı çoğunluktur. Yani hı hı. Cevap o. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> benim yani yayın hı hı. evindeki belki iş, iş bölümümüzde. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, yani kurgu kurgu dışı. bu telif e, evet. eserler yurt dışı yani çeviri hı hı. ve e, kurgu daha. dışı eserlerle daha fazla izleniyorum. Ya mesela ama hayatta başka türlü bir şey var yani. Herhangi bir konu sadece o konuya ait değil. Yani onunla bağlantılı değil. Mesela Kurşunlu Benzin'in Gizli Tarihi diye bir kitap yayınladık. Benzin'e kurşun atılmış. Yok şimdi kurşunsuz diye sattık. Evet. Biz ayıkladık değil yani. Atmaktan hmm. vazgeçtiler sadece. Hmm. E, tamam peki bunu sırrı, bu sırrı öğrendik evet. ya da biliyoruz. Çok sır değildi ama. Ama şöyle bir ilgisi var. E, kurşun kanser yaptı. Ama sonra e, kanser tedavisinde e, kim e, öncülük ediyor ya da kim e, baskılıyor bütün piyasayı, sektörü ya da benzine kurşun atanlar. Hı hı. Yani onlar gidiyorlar Amerika'daki en büyük hastaneyi satın alıyorlar. E, bunu yapan kim? E, General Motors, Standard Oil, DuPont. E, yani bağlantılı. Epeki kanser... ...tedavisinde kullanılan yöntemler... ...şeyler böyle mi olmalı? Yok, bir sürü başka alternatif var. Ama alternatif tıp olsun diye değil. Yani gerçekten alternatif. Nasıl benzine kurşun atılacağına... ...alkol atılıyor, etanol atılıyor. Tedavi e, çok de daha de iyi oluyor. E, düşünsenize yani... ...Formula 1 yarışlarına gidiyorlar... E, ...ve arabanın içinde aslında benzin yok, alkol var. <gülüyor> <gülüyor> ama benzin firmaları bunu pazarlıyor. Pazarlıyor. Ee, ama aynı şekilde bilmem ne, kanser tedavisinde illa şu yöntem olacak. Yok değil, başka şeyler var. İşte mesela onunla ilgili de e, kanser üzerine kitaplarımız da oluyor ve <gülüyor> devamda olacak. E, ya yani hayat... Birbiriyle bağlantılı, çok aylık gibi duruyor ama değiller. O bağlantıları biz görüyoruz. Onları yansıtacak bir yayın politikası da oluşuyor ister istemez zihnimizde. Öyle ilerliyoruz. Evet, dolayısıyla bir boşluk da dolduruyorsunuz. Bu anlamda bağımsız yayın evleri çok önemli zaten bence. Ve bağımsız yayın evlerini desteklemek de çok önemli. Okurlar nezdinde herhalde en çok. Özellikle Türkiye'de çok büyük bir boşluğu dolduruyor aslında yayıncılık anlamında. Bu anlamda bağımsız yayın evleri. Hani ticari kaygıların dışında e, bu işi yaptıkları için bence en çok. E, çok az vaktimiz kaldı. Son olarak e, gerçi biraz bahsettik ama e, neler yayınlayacaksınız 2020 için? Planlarınız nedir? Onları konuşup bitirelim. Evet. Genel Edebiyat Belliğimiz dizisinde çok işte Peride Celal birlikte işte daha ivmelenecek. Daha yani çok bekleyen çok kitap var gerçekten. Mehmet Kemal'i almakın almayı hmm. unuttum. Yani. Evet o da güzel. Yani, e, on, yani hazır ama bir türlü fırsat olmadığı bir şey. Başka araya başka şeyler giriyor. E, onu da yapmak zorundasın Diyorum ya piyasa sizde bir yandan çekiştiriyor bir tarafa doğru. Evet. Yani bir yerden para kazanacak bir şey yapacaksınız ki sonra para batıracak bir şey evet, evet, yapabiliyor. Doğru. Dengeyi sağlamak <gülüyor> yani gerekiyor. Öyle doğru. bir şeyden dolayı ertelenen işler var. Onlar yapılıyor, çıkacak. Yeni yazarlar. Evet onu da söylemiştiniz. Yeni söylemişsiniz. yazarlar. ilk kitaplarıyla evet, herhalde. Evet ilk kitaplarıyla olan. Biz bunlara olanakta veriyoruz. Mesela Güzel. ilk romanımız bir ilk yazardı. Güzel. Algı Kalesi evet. ee, Şimdi ikinci e, yazarımız ikincisi yeni bir kitabı daha yayınlandı Onu yapacağız İki, Algı Kalesi'nin ikinci baskısıyla Hı -hı. birlikte Çok güzel ee, Şey gene böyle biraz önce sosyal bilimler Konusunda olduğu bekleyen kitaplarımız var Şirketlerle ilgili çok kitaplar Hı, <gülüyor> <gülüyor> Onları artık e, İşçi sınıfı serisinde İşçi sınıfı Hollywood'da evet. Herhalde uzun zamandır Hazırlığı olan yani, bir kitap e, Ve Müzik kitaplarımız, müzik ve sağlık kitapları devam edecek. Evet çok teşekkür ederiz. Sağ olun bugün. Biz teşekkür ederiz. Bugün evet, olduğunuz için bizlerle bugün o kitap kitabı konuştuk. Özcan Özen ve Halden Ünal ile birlikte. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.